Hücün perşembe günü 20. Mart 2012. Hücün konumuz İslam'da sakalın hükmü. Allah subhanehu ve teala Kur'an içerimde şöyle buyuruyor. وَمَا أَتَاكُمُ Rasulu, فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ وَاتَّقُوا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَبُ Diyiyor ki Rabbil Alemin Resulullah size ne getirmişse onu alın. فَخُذُورُ Alın onu. Neden sizi nehyetmişse ondan uzak durun. Yani Resulullah'ın Resulullah'ın görevi nedir? şeriat getirmektir. Şeriat nedir? emr ve nehi. Bütün bu kadar basit. Allah'ın emri, Allah'ın sınırları, yasakları orada duracak. Sonra diyor Rabbel alemin, ve takullah. Niye diyor ve takullah? Allah'tan da korkun. Çünkü Allah korkusu nedir dedik? Senle Allah'ın azabı arasında bir set koyacak. Allah'tan korkmak nasıl olur? Allah zalim mi? Haşa ve kefesat koyalım azap arasını Hayır. Ama sınırları açsan emirleri yerine getirmezsen azap var. Bir artı bir iki. Ama Allah subhanehu ve teala diyor bu emirleri yere yerine için de ittakullah. Sen Allah'ı görmüyorsan Allah seni görüyor. Öyle ibadet etti. Burada ne çıktı ortaya? yere? İhsan derecesi. Zirvetten inir Rabbil alemin. Müminlere. Yani asıl emire uyan mühsün, Allahtır. Ondan sonra yavaş yavaş iman zayıf oldukça düşer. İttakullah alemler niye diyor burada? Resulullah'ın verdiğini yerine getirin, yasakladığından uzak durun, bunda da Allah'tan korkun. Çünkü insan oğlu her şeyi hakkıyla ile yerine getiremez. Bazen mücelliflerin haricine çıkar. O zaman ne yapacaksın? Allah'tan korkacaksın, Hakkıyla çaba edeceksin. Bazı ameller dedik nedir olması olmazdır. Olar da yerine getirmektir. Ama bazı ameller var, insan yerine getiremez. Mustehaplar vs. Yen de hasta olur, zayıf düşer. Ne olur? yerine getirmez. Ama sen ne yaparsın? Diğer tarafta Allah Teala bir ölçü koymuş bizim için. Ne diyor? Itakullah mastata'tu. La yukellifu Allahu nefsen illa vusaha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Itakullah mastata'tu. Yani mükellef olmadığımız yerde en gücümüz yetmiyorsa elimizden gelince yaparız. İşte burada ne geliyor? Takva çıkıyor. Allah Teala bu takvayı burada niye koymuş? Yani yoksa takvayı koymasaydı insan oğlu bir ufak meselede Resulullah'a muhalefet etseydi yanmıştır. Ama hepimiz yapıyoruz muhalefet. Ama inanarak yapmıyoruz. Nefsimize uyarak yapıyoruz. İşte burada Allah'tan korkuya davet ediyor Allah Teala bizi. Sonra ne diyor? Ayetiniyle neyle bitiriyor? İnnallaha şedidul ikad. Allah azabı çetindir, şedittir. Neden şedittir? Ne zaman şedid olur? Orada takva dedi bizde. Burada şedid dedi. Bir çelişki oldu sanki. Birincide Allah'tan korkmaya davet ediyor. İkincide azabı çetindir. Birincide dedik hata yapabiliriz ama inanmayarak. İkincide Resulullah'ın emrine muhalefet ettik. İşimiz bizim bitmiştir. Sonra 2. ayette tabi bu haşir suresi 7. ayetidir. Sonra Nisa ayetinde 14. ayette Nisa suresinde ve men ya ve men yasiy ve men yasiy Allah ve Resulü ve naran fiha ve lehu muhin Kim Allah ve Resuluna esyan ederse sınırlarını aşarsa Allah ve Resul'a Allah ne diyor sallallahu e, e, Celle ve ala, Allah ve Resul Allah'tan Resul'u emirde eşit Allah'ın emrine uymak vaciptir. Resulullah'ın emrine uymak vaciptir. Resulullah'ın emrine uymak Allah'ın emrine uymak cibidir. Hiç fark etmez. Ne diyor? Kim Allah ve amrını isyan etse, sınırları aşsa, ve yeteadde hudude, sınırları aşsa, emirlerine karşı gelse, sınırları aşsa, ne yapar ona? Ebedi olarak ateşe koyar, al, az, al, al, aşağılıcı bir azap var ona. İşte bu nedir? Bu da bir uyarıdır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki inneşşeytâne kad ye'ise en, en yu'bede bi'ardikum. Şeytan diyor umidini kesti. Artık sizin yerinizde ibadet olunmaz ona yani. Umidini kesti. Şimdi puta ibadet etsen manası şeytan ibadet ediyorsun. Çünkü putu kim göstermiş sana? Şeytan. Resulullah diyor sizin yerinizde artık şeytan umidini çesti. Tabii yeri yarımadası değil bütün İslam. Bugün burası da aynadır. Sonra diyor ki وَلَاكِنْ رَضِيَا en يُطَاعَا فِي مَا سِوَحْ Ama razı oldu ondan küçük meselelerde ona itaat etmedi. Yani biz bir puta tapmarız. Bir başka şeye tapmarız. Müslüman tapmaz, bilir bunu. Şeytan demek ki tektik değişecek. Ne yapar? Ufak tefekten seni yıkacaktır. Ufak tefek meseleden seni yıkacaktır. Sonra diyor ki o ufak tefekler diyor tahtiq تَحْتِقِرُونَ min amalikum. Siz dersiniz ya bu bir şey olmaz. Küçük meseledir. Oradan giriş yapar size işte. Size göre bu ameller küçüktür. Size göre bu ameller küçüktür olması olur ya bir şey değil ya bu günah değil bu bir şey değil ama oradan şeytan cilish yapıyor. Fahzeru dikkat olun ondan sakının diyor. Bu Resul Ekrem'dir ha. Gayb'ten konuşuyor. Ve ma yantiku anil heva in huwa vahiy in huwa illa in huwa He? in huwa wahyun in huwa vahyun wahy in huwa illa in huwa wahyun <coughs> huwa illa wahyun yuha sure rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor inni teraktu kum, ma in i'tasamtum bihi falan tadhlu abada ben sizin benden sonra sizin için böyle bir şey bıraktım ki ona sarılsanız hiç yolunuzu kaybetmezsiniz. Yani şeytana uymazsınız. Yani sırat müstakim üzerinde kalırsınız. Yani sırat müstakim üzerinde kalsanız cennete gidersiniz. Neymiş o ya Resulullah? Kitabullah ve sünnetü ve sünneti resulî. Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünneti. Sahih bir senetle İmam hakim müstedrekite bunu rivayet ediyor. Şimdi ey Müslüman kardeş önce bu derse başlamadan önce biz ne demiştik? Neler işliyoruz her hafta? Müstakil mesela. Müstakil de. Hastalıklar. Ha? hastalıklar. Bir hastalık. Ümmette hastalıklar var. Bu hastalıkları da ya ey insanlar Allah Teala diyor ayette. Bu cennel insanlara hitaptır. Bir de ne diyor Allah Subhana ve teala? He? Ya eyyuhallezine amenu. Ey iman edenler. Anlatabildim mi? Ey iman edenler. Bize ne diyoruz? Ey iman edenler. Bu ders iman edenleri içindir. Çünkü nefse ağır gelir. He? Nefse ağır gelir. Onun için iman derecesindeysem bu dersi dinle derse başlamadan imanın zayıf ise tavsiyemiz bu dersi dinlemeyine çünkü nefse ağır gelir Allah'ın emirleri nefse ağır gelmez bizim toplumlarda tersi tanıldığı için nefse ağır geliyor evet bu ayetlerden okuduk, bir sürü ayet var tabi, biz bir kısmı, bir çift ayet, bir hadis okuduk ama bir sürü ayet, hadis var. Bunlardan hakiki musulman ne yapar? Ders çıkartır. Hakiki Müslüman bunlardan ders çıkartır. O dersler de nedir ki? Biz itikatta, inancımızda, emelde, küçük, büyük demeden Ne diyeceğiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا Eşittik, itaat ettik. آمَنَّ وَسَدَّقْنَا İman ettik ve tasdik ettik. Onayladık. Bu şiarı kaldıracağız. Bu muminin sembolüdür, şiarıdır. Mumin insan bu laflar da tanınır. Bu şiarla tanınır. Mumin bunu da tanınır. Teslim olacaksın. Neye teslim olacaksın? Resulullah'a. Şeytana kapıyı kapatacaksın. Evet. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emirleri neyse ona uyacağız. Küçük demeden, büyük demeden. Hepsine uyacağız. Ne diyeceğiz? Semi'ne ta'ne eşittik, itaat ettik. Bazen yoktur dinde bu önemli meseledir, bu önemsizdir bu ceneldir, bu cüzidir. Din bir bütündür. Şeriat paketi bir bütündür. Bunların hepsine inanacağız. Ben şeriatı hey hepsine inanıyorum. Bir küçük mesele inanmarsam çafir olurum. Ama hepsine inanıyorum. Bir küçük meseleyi inanıyorum ama yerine getirmiyorum. Büyücünah olur. Çafir olma. Yerine getirmese. Onun için biz elimizden geldiğimiz Kader, bütününü yerine getireceğiz. Bir de biz bunu küçük sanıyoruz. Helbücü <gülüyor> Allah indinde nedir? Yücedir, büyüktür. Ayet-i Kerime'de İfik surasında Nur 15. ayette ne diyor? Ve tehsebûnehu hiyyinen ve huve indallâhi azîm. Siz zannedersiniz bu küçük meseledir ama Allah indinde bu nedir? Çok büyüktür. Allah'ın emirleri büyüktür. Deme bu küçüktür, bu büyüktür. Şimdi bu cilişten sonra biz sakali ele alacağız. Sakal ibadetini. Sakali koymak bir ibadettir. Sakalin İslam'da yeri nedir? Hükmü nedir? Kesmesinin hükmü nedir? sakaldan alınır mı? Alınmaz mı? Nasıl olacak? Bunu bugün de ana çizgileriyle masayı yatıracağız. Yani yok bir ilim talebesine lazım olan, hayır bir aydın, bir avam musulmana ne lazımdır ona anlatacağız. Evet. Bu da nedir? Sakal. Sakal bizim tarihimizde İslam kitaplarını bırak, teoriyi bırak. Pratikte Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem Dört halife aşarat mübesserine bil cennet ashab tabiin etba tabiin ta 100 seneye kadar pratikte sakalsiz insan yok iidir. Müslüman sakalsız desen olmaz. Olmasa olmazdır. Sakalsiz Müslüman yoktur. Bakmayın Çağrı filmine. Bakmayın Türk dizilerine, Arap dizilerine Tarihi dizilerde sakalsız, yan top sakal, çeşiş sakal koyuyorlar. Buların aslı yoktur. Müslüman toplumunda sakalsız insan yokmuş. Ne zaman sakalsızlar ortaya çıktı? Ne zaman sakal kesmek ortaya atıldı? Ne zaman Batı cüclendi, Ekonomide, teknolojiye Teknolojide biz Küçüldük. Onların baskısı altında kaldık. Ondan sonra bize, bizi ne yaptılar? Sümürgenleri altına aldılar. Bir ekonomi, bir fikri. Ondan sonra hakikidir. Geldiler işgal ettiler İslam alemini. Türkçe, bilirsiniz Çanakkale meselesi bilmem ne. Zor kurtardı kendisini. Bütün alem, İslami alem ne oldu? İşgal altına oldu. Ondan sonra başladı... Zayıf insan güçlüyü taklit eder psikolojisi var. Hatta İslam tarihi değil, ben yanlış dedim. İnsaniyet tarihine baksanız Hazret Adem'den Resulullah'a kadar, Resulullah'tan 100 seneye kadar sakalsız iman eden yokmuş. Bu fıtrat gereğidir. Bunların delillerini geleceğiz inşallah. Şimdi sakal nedir? İslam'da nedir? Erkeğin yüzünde çıkan tüy. Değil mi? Sakaldır bu. Bunun sınırı nedir? Alimler bu konuda ittifak etmişler. Cumhur uleme. sakalın sınırı yüzüde çıkan tüy hepsi sakaldır. Büyük hariç. Yani kulaklardan aşağı, bu yanlardan bu yandan bu yana boyunun kulağın buradan buraya kadar hepsi sakaldır. Boyunun da altına kadar sakaldır. Bunun üzerine Cumhur ilmenin ittifakı var. Bazı alimler demişler ki boyun altındaki bu şey burada bir çemiği var şey. Gırgal, onu onun alt ona kadar sakaldır, onun altındaki alınabilir. Bazı alimler demişler. Yani ondan sonra alabilirsin bir mahsuru yoktur. Bu sakalın sınırıdır. Sakal budur. İyi dir. Tü, tüyler sakale dahil mi? Evet dahildir. Sakale dahildir. Yani şer'i sakalın terimine dahildir. Yanaktaki düyle. Alınır mı? sakaldan alimler düyle sakale dahil ise alınmaz. Evet. Şimdi sakalın hükmü. Biz bazı derslerimizi değişik yapacağız. Önce hükmü vereceğiz. Sonra delil vereceğiz. Bazen ders delili veririz, sonra hükmü veririz. Hangi derslerde önce hükmünü veririz? Bir şey malumun min dini din bill Kaydedir bu. Bu nedir bu kayda? Dinde bilinmesi vacip olanlardandır. Değil mi? Zorunlu, olan. Zorunlu olanlardandır. Mesela bir dene gelse dese sana içki kim diyor haramdır. Delil vermeni. Nasıl delil vereyim sana? Bir çocuğu mahalleden sokaktan sonra le içki faiz haram dersin. Sen nasıl diyorsun gün var mı? Günaş var mı? Delil ver bana. Yahu sen güneşe delil ister mi? Sabah kalk bak güneş var işte. Sakal da o meselelerden olduğu için biz hükmü vereceğiz. Sonra kalbi zeyf olan müminlere, Müslümanlara delilleri sunacağız. Sakalın hükmü nedir? Ferzdir. Vaciptir. Artık Hanefi mezhebini anlarsa herkisine de dahildir. Şafiini anlarsa Dört mezhepte farzdır, vaciptir. Kesmesi haramdır. Sakalın. Kimin üzerine vaciptir? Bir musulman, baliğ akil. Yani buluk çağına yetişmiş, aklı da selimdir. Bunun üzerine sakal nedir? Sakalı serbest bırakması vaciptir. Alimler bu konuda icma etmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakkali emretmiş, kesmesinden de nehyetmiş, yasaklamıştır. Bu hükmü. Şimdi celalim delillerden önce o hükümlere bakarım. Pardon, hüküm delillerden önce sakaldeki gelen rivayetlere bakarım. Kaç tane rivayet var sakal hakkında? Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii Kur'an içerisinde sakal hakkında Kur'an ana kitap olduğu için Kadiste li tubayyinel linnas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kitabı var. Açıklarsın. Kur'an'da sakal bir ayette geçiyor. O da Hz. Musa gelir ki Bakar sihri yapmışlar Beni İsrail ona tapıyorlar. Hazret Harun'u sakalinden tutar. Sakalinden tutar. La te'huz bi raksi ve lehiyeti. Benim başından sakalinden çekme beni diyor. Harun diyor Musa'ya aleyhisselam. Burada alimler diyorlar bak peygamberlerin sünnetidir. Kur'an'da da bile geçiyor. Tabi hadiste bizde geçiyor. Hazret Adem'den bugüne kadar devam ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari Müslim'deki hadiste ne diyor? Ühfuşşavaribe vefül <gülüyor> liha. Buhari Müslim'de geçiyor. Büyükleri <gülüyor> kısaltın. Hafi yani kısalt. Aşırı kısalt. Sakalı ifa ed. der serbest bırak. Bu kuşu serbest bırak ne demektir? Sal başına gitsin. He? Kuşu kafesten serbest bırak desen nedir? Yani gitsin. Bir mahpushane anhu yani o mahpushane hapiste olan şahsı azad et. Azad et nedir? Yani serbest bırak gitsin. Yani sakkali de Resul'a diyor, rüyukları kısalt, aşırı kısalt, sakkalini de serbest bırak diyor. Bukhari Müslüm. İçin bir hadis Bukhari Müslüm, "İnhuku şuarıba vafulliha, başka bir terimden geçiyor. İnhuku yani ihanet edin. İhanet nedir? Yani itibar vermeyin büyüğa. Şimdi büyüğa nasıl itibar verirsin? Büyüklerin güzel kalemce yaparsın, böyle yan burarsın, hava atarsın. Bu nedir? Büyüklerine saygı gösterirsin. Ama Resulullah ne diyor? Büyüklerine ihanet et. İhaneti nedir? Keseceksin onu. Sadece böyle izi kalacaktır. Dört numara dediğimiz, anladığımız dilden. Evet. Sonra üçüncü hadis sadece Bukhari'de geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki خالفül müşrikine وَوْفُرُوا لِحَا وَحْفُ Burada bir yeni şey geldi. Dürü müşriklere muhalefet edin. Müşriklere Muhalefet edin, büyük sakalınızı çokaltın, ufuru çokalt. Sen parayı çokalt diyorsun. Ufur ile yani topla, parayı topla. ne der? Çokalt yani. Sakalınızı çokaltın, büyüklerinizi ihfa edin yani çes. Bu Bukhari geçiyor. Müşlüklere muhalefet edin. Dördüncü, cüzdü şevaribe, kesim büyüğü, verhulliha. Irhu, yani serbest sal onu. Sal. Sal, bırak, serbest bırak. Bir beyrahı serbest bırak nedir? Alttan çekme onu, serbest bırak. Kendi kendine sallansın. Sekali, se sekalini de serbest bırak. Haliful mecus, devam ediyor. Mecuslere de, ateşperestlere de muhalefet edin. Bu da nerede geçiyor? İmam-ı Müslüm'de. Bu oldu kaç hadis arkadaşlar? Dört hadis oldu. Beşinci hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Aşra minel fitrati On şey fıtrattandır. Fıtrattan ne demektir? Yani allah Teala seni yaratırken onu senin DNAsına koymuştur. Yani bu olması olmazdır. Seni bir çöl atsalar sen bunu fıtratınla bulursun. Fıtratında bu yapılmış. Allah vermiş bunu sana. Yani bir fabrikada bir şeyi yapıyorlar içine. Bir bilgisayarı fabrikada yaparken içine ne koyuyorlar? E, bellekini, e, hızını, e, şeyini. Yani bu fabrika ayarlarıdır. Sen de Allahu u Teala'nın yaratılışı olarak böyle ayarlanmışsın. Nasıl? On tane mesele senin fıtratındandır yapılırçan yaratılırçan bu seninle olmuştur. Birinci nedir? Kassu şşarib. <gülüyor> Büyükleri kesmek. Fıtrattandır. Ne kadar duruyor büyüğün üzerine? Büyük kesilmesi lazım. ihanet olmaz. İ'fâ <gülüyor> el Serbest bırakılmak sakali. Misvak. <gülüyor> Sivak. Yani misvak. Fıtrattandır. İstinşâkul mâ'il. Bu suyu ebdeste alıyoruz. Ağzımıza, burnumuza. İkisi de dahildir ona. Ve kassul azâfiri. Tırnak çesmek. Onun için tırnağını uzatan insan fıtratına muhalefet eder. Vay halına tırnağını uzatanlara. Fıtrata muhalefet edenler ateşle müjdelenmişler. Onun için bu kadınlar cahildiler. Cahilce ne yapıyorlar? Tırnaklarımızı atıyorlar. Ve gaslul baracim. Baracim nedir? Ayağını ebdes alırsan parmakların arasını yakamak fıtrattandır. Neden? O ne ilakası var? Çünkü ayak devamlı yerde olduğu için pislik topladığı için koku yapar, hastalık olur. Her ebdes aldığında bu serçe parmağınla Resulullah böyle yakarmış. Ayağının arasını ebdes yalırsan. Temizlik imanlandır. Tobbanda bu çok güzel bir şeydir. Bu da fıtrattandır. Ve netfil O nedir? Ee, koltuk altındaki tüyleri temizlemek fıtrattandır. Ve halqul aneti etek olmak fıtrattandır. Ve intikasul O da nedir? Yani tuvalet yapar çar suydan temizlenmek. Bu da fıtrattandır. Bu da fıtrattandır. Burada beş hadis var. Sakali, büyüğü kesmeyi, sakali uzatmayı ne kadar önemsiyor. İbni Umar radıyallahu anhu diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyüğlerimizi kısa yapmak, sakalımızı uzatmayı bize emretti. İmam Müslüm rivayet ediyor. İmam Nevevi bu hadisi şerh ederken, bu hadisleri şerh ederken İmam Nevevi, şerh sahih Müslüm'de diyor ki, kısacası sakalla ilgili beş rivayet var. Yani beş emir var. Beş, sığa gelmiş. Beş tanedir. Birincisi diyor İmam Nevevi, üfuh. Serbest bırak. ufru çohalt. Irhu, se, sal. irju, Onu da yani serbest bırak. Ufuru, bu da aynen hepsi bir, iki, üç, dört, beş tane nedir? Ayrı ayrı kelimelerle gelmiş sakalden, sakali bırakmak hakkında. Buların da hepsinin anlamı diyor ki, yani olduğu gibi sakali bırak, değiştirmeden olsun. İmam Neuvi bunu böyle açıklıyor. Yani İmam Neuvi'ye göre sakalını hiç ellemeyeceksin. Evet. Şimdi biz imamların sözlerine geleceğiz. Tabii. Şimdi bunu bu hadisleri geçmeden önce enteresan bir hadis var. Delillere geçmeden önce bunu da açıklamak istiyorum. Çünkü bu çok enteresan bir hadistir. Hadis sahihtir. İmam Kabarani Muğjamil Kebir'de rivayet etmiş, ee, Abdurrazzaq da Musannafta rivayet etmiştir bunu. Diyor ki Kisra biliyorsunuz, Rasulullah zamanında Kisra, Kısra İranlıların, İranların, Farsların büyücü, Tahutun teçhidir, yer üzerinde hacimdir. Sen ne diyor her şey onun şahıdır. Duyur, duyurlar işte bir tane çöl Araplarından bir tane çıkmış nübüvvet falan diyor. Bir şeylerden bahsediyor. Ne diyor ya? Benim yerimde. He? Benim yerimde. Nasıl olur bir tane benden izin almadan bu şeyi iddia eder? Gidin getirin benim çoğunluğunu. O Arab bedevisini getirin benim önüme. Kimi kastediyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kime haber gönderiyor? Kisra Bazam. Bazam da şeyin kralıdır. Yemen'in kralıdır. Yemen'in kralı Yemen çimin vilayetidir? İran'ın vilayetidir o zaman. Yemen. Bazen'e haber gönderiyor. Diyor ki bu çöl Arabi'ni getir benim için. Yani çöl Arabi'ni alacaklar götürecekler Yemen'e Yemen'den cemiye koyacaklar götürecekler şeye Basra çörfezine, oradan da götürecekler Bağdat'ta, Medain şehrine götürecekler. Kişra orada teşrif etmiş. Emrediyor. Bazen de evet, çöl arapleri nedir Resulullah'tan önce? kabile kabiledir, İstediklerini gelirler alırlar. Eskiden öyleydir. Bak Ebrehe geldi, Mekke'yi yıkmaya. Çöl arapleri ne orduları var, ne bir şeyleri var. Bu da Ordu göndermesin. Bir bir çöl arabı içinde geçiyordu var. Çitene şey asker gönderdi. Ne diyoruz biz? Elçi. Yok, elçi de ama normal elçi değil. Muhafız 2 bile ne diyorlar onu Tüccerde? Savaşçı yani Çitene. tane. Gönderdi olar. Gidin Medine'den bu bedevini getirin gönderelim bizim Kisra'ya. Onlar da geldiler nerede Muhammed? Dediler camide geldi. Dediler ya Resulullah çitene bazanın adamı gelmiş sen istiyor. Bunlar da girdiler Resulullah'ın yanına. Ne istiyorsunuz dedi. Dedi işte bize kralımız emretti seni götüreceğiz şeye. E, Medine'ye. Kisra'nın yanına. Hemen hazırlan. Toparlan. Bizimle geliyorsun. Resulullah Medine'de oturmuş ashabının içinde arasında Resulullah dedi tamam oturun dinlenin. Birkaç gün bekleyin toparlarız geliriz. Böyle beklediler. Bekler için Resulullah onlar otu, ilk oturduklarında Resulullah böyle baktı bunlara böyle diksindi bunlardan. Ya bu ne ne yapmışsınız kendinize dedi. Onlar da nedir? Fa, farisiler, Mecusiler. Bak hadiste geçti Halifel Mecus. Mecusilerin adeti nedir? Sakallerini tıraş ederler kadın gibi. Büyüklerini burallar böyle. Böyle büyü ne diyorlar? Pala büyük. Abi. Pala büyük yaparlar. Resulullah diksindi bulardan yani bu şeyden. Ya ne bu ya kendinizi yani alay cibi etmişsiniz. Kim sizi emretti böyle yapın? Dediler bizim Rabbimiz emretti bize. Rableri yani kisra. Resulullah dedi benim Rabbim emretti beni sakalı uzatayım, büyüğü çesin. Yani tam tersiniz. Onun için dedi ashabe dedi bunları götürün. Yani görmek istemedi bunları. Çünkü fıtrata aykırı bir sakal tıraş olmuş, pala büyük, tam şeytanın istediği gibi. Allah Allah ne istiyor? Erkek ya diyor sakalını serbest bıraksın, büyüğünü kessin, kısaltsın. Bu tam tersini yap. Rüyüğe önem veriyor, sakali ihanet ediyor. Resulullah görmek istemedi. fıtrat aykırı ya. Göturun bunları dedi. Ondan sonra bir rivayette bir hafta kaldılar. Bir rivayette çi hafta. Diyor ki çağırdı onları. Dedi. Cedin. E, cedin dedi. Eee. Ha gelin dedi. O, siz iddia ediyorsunuz beni, bizim Rabbimiz. Benim Rabbim sizin Rabbinizi öldürdü. Gelin dedi siz artık. Bir hafta, iki hafta sonra onlara çağırdı. Dedi siz gelin. Ben sizinle gelmiyorum yani. Sizin iddia ettiğiniz Rabbini Rabbinizi benim Rabbim öldürdü. Ne zaman? Bugün dedi. Onlar da Allah Allah Rabbimiz nasıl olur? Bir öldük öldü ki sıra. Gittiler. Gittiler bazen dediler bu gelmedi bize. Bize böyle dedi. Bazen de hemen bir mektup yazdı. Baktı hakikaten Resulullah dediği gün kısra ölüm. Tabii bu Resulullah'ın mucizelerindedir. Mucize şeyinde de bu zikr olur. sallallahu aleyhi ve sellem. Ölmüş o gün hakkını. O bazen bir rivayette Müslüman oldu. O kral musulman oldu. Geldi Resulullah'ın yanına da. Subhanallah. Burada hiçmet nedir alimler diyorlar? Hiçmet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fıtratını bozanın sakalsız adamın yüzüne bakmak istemedi. Vay haline senin ey Müslüman. Sakalın kesmişsin. Böyle de ruhun teslim edersin. Kabre de sakalsız girersin. Resulullah diyor kul ne halin üzerine ölse kıyamet günü öyle çıkar. Kıyamet günü de sakalsız gelirsin Rabbil Alemin'in karşısına. Resulullah ne diyersen orada? Kıyamet günde yüzünü çevirir senden. Halbuki sen Resulullah'ın orada şefaatine neyin var? İhtiyacımız var. Evet. Bu hadisler sakalle ilgili. Tabi daha fazlası var. Bu biz vurgulları inşallah zikrettik. Şimdi gelelim alimler. Sakal niye haramdır? Birkaç yönden sakal haramdır demişler, delillerini getirmişler. Birincisi Allah'ın allah, allah Teala'nın hılkatını değiştirmektir, sakal çesmek. Yani allah Teala insanı en güzel şekilde yaratmış. Sen ne yapıyorsun? Allah'ın işini iş katıyorsun. Ya diyorsun çeşke böyle olmasaydı böyle olardı. Anlatabildim mi? Onu için estetik ameliyat caiz değil illa zaruratte. Neden? Hılkatı değiştiriyorsun. Yani Allah Allah Teala senin rengini e, esmer ya, yaratmış. Sen diyorsun esmer tonu beğenmiyorum beyaz olayım. Gidip ameliyat edip kendini beyaz ediyorsun. Yani e, işte benim yüzüm böyledir çektiriyorsun. Yen yani kulağımı böyle yapıyorsun. İlle ki estetik nerede caizdir? Aşırı şekilde bir tananın burnu çok büyüktür. Dikkat çekiyor. insanları korkutuyor. Yan kulakları böyle ne diyorlar o kulaklar? Çepçe kulaktır. Ee, şey, onlar düzelt, Onun haricinde caiz değil. Neden? Allah'ın hılkatını değiştiriyor. Allah seni böyle yaratmış. Allah ayet-i kerimle de, Sübhanehu Teala ne diyor? Ayette La tebdile li halqillah Rum surasında Allah'ın yarattığında Değişik olmaz. Değişilmez. Sonra diyor ki Allah subhanehu ve teala iblisin dilinden. İblisten Allah teala bir şey geçiyor aralarında. E, rahmetten kav kavrulunda diyalog geçiyor aralarında. İşte beni öldürme ya Rabbi ahir zamana kadar bırak. Bambıları Ademoğlunu dalalete sürer. Orada Nisa surasında diyor وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيُّرَنَّ خَلْقَ اللّٰهِ Dür ben emrederim Adem oğullarına Allah'ın yarattığı hılkati değiştirsinler. E, sakalı kesmekten başka hılkat değiştirmek ne olur? Allah niye kadının yüzünde tüy çıkartmamış, erkeğin yüzünde çıkartmış? Neden? Çünkü o erkek o kadın. Nasıl erkekten kadını ayır edeceğiz? Sakal da Allah yaratmış bunu. E saçı da Allah yaratmış. Onu da kesiyoruz. Hayır. Saçı, saçı Allah kadında da yaratmış, erçekte de yaratmış. Ama sakali erçekte yaratmış, kadında yaratmamış. Bir de saçı dememiş kes, kesme. Serbest bırakmış ya. Ama sakala demiş kesme. O zaman emir neyi var mesele Evet, burada apaçuk meseledir. Sakkalini çesen alimler diyorlar şeytana uyar. Hiç çaresi yoktur. Sakkalini çesen şeytana uyar ve uymuştur. Evet. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi, aleyhi ve sellem muttefakun aleyhi bir hadiste Bukhari, Müslim'de ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem le'anallahu el-vâşimâti vel-mustevşimâti Vâşim nedir? dövme. Dövme yapıyorlar. Evet. Ve dövme yaptıranlar ve yapanlar. Yani kim dövmeci dükkanı açmış. Dövme yapıyor. Ona ve yapanlarına ne var? Lanet var. Ve namısati ve muta Namis nedir? Kaşlarını kadınlar kaşlarını cımbızdan ne yapıyorlar? İnceltiyorlar. Hem o kadın incelten kadınlara alet var, hem de dükkanını atmış. Bugün de ne diyorlar kadın <gülüyor> kavafer, bayan kavaferleri, olar da lanet altındadılar Ha bayan kavaferi saç yakar, saç keser, saçı güzel yapar, boyatır, bunda bir mahsur yoktur. Echmeğini imz oynamıyoruz, İslamiyet bunu görmez. Ama kaşı almayacaksın, İnceltmeyeceksin, lanet var ve mutafellijati lilhusn o nedir dişlerinin arasını ne yapıyor gidiyorsun doktora dişin yapışmış birbiri arasını atıyorsun daha güzel görünsün süs için yapıyorsun bunu ve el mutaghayyirat Allah'ın yapısını değiştirenler ama benim dişim bozuktur Üst üste minmiş. Bunu düzeltmekte bir mahsur yoktur. Bu sağlık açısındandır. Ama süs için yapman nedir? Caiz değil. Bugün de artistler ne yapıyorlar? Özellikle kadın artistler. Dişlerinde bir şey yoktur. Gidip hepsini yeniden bambayaz bir düzgün fabrika çıkışı diş yapıyorlar. Ne için? E, iyi görüntüler ekranda işte bunlar üzerinde lanet var. Bak biz demiyoruz, yorumunu da yapmıyoruz. Hadisi nasılsan okuduk? Buhari Müslim'de. Hem de Bukhari Müslim'de değil arkadaşlar. İcma olmuş üzerine. Ondan sonra muhakkak ki sakali alimler diyorlar ne için kesiyor? Süslenmek için. Yoksa kim bir de sakali keser? işte ben sakali kesiyorum e, bir şey için. İlle ki süslenmek için. Delil ama sala sakal bırak ya dur hele cenzim ya bir altmış yetmiş yaşına ne yetişin bırakırım gördünüz mü hapsinin yol gösterici aynandır. baş düşmanımız şeytandır evet Allah Subhanahu Teala insanı sakalla yaratmıştır ne diyor Allah Teala qafir surasında wa sawara kun fa diyor sizi yarattık sizi tasvir ettik yani şicillendirildik ve en güzel bir şekilde şekillendirildi. E Allah Teala bilmiyordu şeklini yaratırken erçeği sakalsız yaratsın. Niye sakkal verdi? E bir de ne diyor ya sakkal verdi ya biz etek tıraşı da yapıyoruz. Sakal da tıraş temizliktir. E Allah ıslah etsin o kadar deriz. Yani şeytan tam işlemiş. Şeytan iyi çalışır arkadaşlar. Cerevinde iyidir. Sınıfta kalmaz. Sınıfta kalın. zavallı adam oğul Halbuki fıtrattandır pis tüyleri almak. Ha? Ama sakalı bırakmak Allah Teala emretmiş. Adı pis tüy. Pis kıl neresindedir? Ama sakal en Allah'ın güzel yarattığı yüzündedir senin. İkram babındandır. Diğer ayette ne diyor İsra surasında? Allah Teala diyor ki وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adem Adam oğlunu ne yaptık? Kerramna ne demektir? İkram ettik. İkram nedir? En güzel şekilde ikram ettik. Alimlerimiz bütün müfessirler icmaen diyorlar. Erçeği sakalden kadını da saçtan ikram etmiş. Onun için erçek saçına önem vermez. Ama kadın neyine saçına? Örgü. Ona ne diyorlar? Örgü. Örgü ikram etmiştir. Böcünde maalesef kadınlarımızda da örgü kalmamış. Acayip acayip kesmeler. Bu da ahir zaman alametidir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan haber vermiştir. Sonra Tin surasında لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْوِيمُ Dur biz insanı en iyi şekilde, mükemmel şekilde yarattık. Acaba Rabbi Alemin yanlışlıkla misakalı koydu sen gidip yanlışı yanlış işi düzeltiyorsun. Haşa ve kefe. Sonra Nemil surasında Sun Allah, الذي atqana kulli şey. Allah'ın yapısıdır, yaratmasıdır, sun'üdür. Allah yapmış, yaratmış. Ha? Neyi? insanı dizayn etmiş. Tabir caiz ise tabii. He? Ama her şeyi de yaparçan en iyi şekilde itkanla yapılmıştır. İşte alimler diyorlar ki sakalı tıraş etmek Allah'ın hılkatını değiştirmek babına giriyor. Ondan dolayı haramdır diyorlar. Bu konuda arkadaşlar icma var. Bunu ben sen demiyoruz. Geleceğiz şimdi imamlara dört mezhebe. İkinci mesele Resulullah'ın emrine muhalefettir. Buradan belimiz bükülüyor, Boynumuz kıldan incedir. Usulü ü fıkıhta neyi gelse, neyi etmişse nedir? talab u nehinin tarifidir. yani nehi bu fiili yapma sakali serbest bırak sen ne yapıyorsun çesiyoruz Resulullah'a ne geldin karşı geldin beş tane rivayet var ur ufuru ha bunlar neydir dedik alimler diyorlar sakali serbest bırakmaktır sen ne yapıyorsun ha bir tane gelir Şeytanın vasıtasıyla, şeytanın ilkanıyla telkin eder onu. Diğer Her emir vücubçun değil. Evet, alimler doğru diyorlar. Bazen emir istihbapçun olur. Ama ne zaman vücub, vücubçun? Asıl emir vücubçundur. Ne zaman istihbapçun olur? Bir başka bir emir gelir, onu vücubtan alır, istihbab babına götürür. Yani istisna kaideleri bozmaz. Bu meselede bu müstesnadır. es hakkında beş tane rivayet var emir hiçbirsin gelmemiş e olabilirceksin. Var mı? Yoktur. O zaman sabit kalmış ne, nedir? Girişinde de dersin okuduk. "Waman waman ya'şillaha ve rasuluhu faqad zalla zalaalen Kim Allah ve Resulüne isyan edirse, Yolunu sırat müstakimden çok uzak bir yolda kaybetmiştir. Sonra ne dedik? O bir ayette Nisa 14'te Ataşta ebedi kalmıştır. Halidine <gülüyor> fiyah. Üçüncü illet sekkalin haram olması Çafirlere benzemektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Hadiste dedi Haliful müşrikin Haliful mecus bir rivayetlere halifu ehl-el kitab. Bak. Müşriklere muhalefet edin. Müşrikler kimdir? Bütün dinsizler müşriktir. Yani bütün putperestler müşriktür. Sonra mecus. tek bir ümmettir. tek başlarına. Ataşperestler. İşte o çelçi geldi. Onlara muhalefet edin. Sonra ne diyor? Halifu ehl kitap kitab. Yahudi Hristiyan'a muhalefet edin. Diyor olar. Sakallerin keser, siz de muhalefet edin. Bir diğer hadiste Ebu Davud'ta diyor ki ''Men teşebbehe bi kavmin fahuve ''Kim bir kavma benzese oğlardandır.'' Dedik bu sakal tıraşı ne zaman geldi bu ümmete? Yüz sene önce batı ayaklandı, sümürcan etti bizi. Oranın şeyi üstün geldi. Teknolojiye, medeniyeti biz kendimizi cereci hissettik o ezin, ezik ezik ezik aziz, aziz. ezik aşağılık düştük. onun dediği gibi. Eğer sesi çıkmışsa Eziklik hissettik. Ne oldu? Onları taklit etmeye başladık. Ondan dolayı olara benzemek nedir? He? Olara benzememekle emir olmuşuz. Benzememekten emir olmuşuz. Adı da koyulmuş. Sakalı uzatın. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ''Leyse minna men amile bi sünneti gayrina'' Bizden değil ki bir tane başkaların sünnetine uyursan. Sen sekarı taraş etme sünnetine uydun? Muhammed-i Mustafa, Abu i Sıddik, Ömer-i Bilhattab, Uthman-i İbni Affan, ali bin Ebi Talib ve sahaba mı? Tabianyel-izam mı? E-i arbaa kiram mı? Kime uydun? Yok. Johnny'e uydun. Ha? Feri'ye uydun. Hep onlara uydun. Oların sünnetidir bu. Müslümanların sünneti değil. E bir tane kakar şeytanın telkiniyle ya bugün de diğer çafirler zaten sakalların kesiyorlar. E sen onlara uymuşsun. E bugün de papazlar sakal koyuyorlar. Biz de gene papazlara muhalefet edelim, çeselim. Yani hakamlar sakal koyuyorlar. Biz de çeselim. İyi de acaba bunu Resulü Ekrem kıyamata kadar ne olmuşsa, hepsinin haberini verdi. Bunu bilmez miydi? Resulullah zamanında da vardır bu. Bugün de hakamlara iyi bakın televizyonda. Komünistler var ya, hipisler, komünistler böyle Sokaklarda yatarlar, psikoloji süreler, onlar da sakal koyular. Bir bakın tiplerine böyle. Bakın onların, yani, Müslümanın farkı ne, Bilir misiniz? Büyük taraş. Musulman büyüğüne ihanet eder, onlar büyüğüleri ağızlarına girer. Müslüman sakalini en güzel nimetidir, ikram eder. Sakalini yağlar, tarar, hizmet eder, bakımına bakar. Ha? Onlar nedir? Böyle sanki cin çarpmış. Evet. İşte muhalefet aslında nedir? Biz sakali Resulullah'ın emrini uyacağız. Emir kıyamet gününe kadar geçerlidir. Heydi bugün geçicidir. Bular sakal kurdular. Yarın atallar modeldir zaten. Bak bugün de artistler bile sakal koyuyorlar. Ama asfalt sakal, böyle artist sakali. E bugün de Müslümanlar tıraş ediyorlar. Bazı arkadaşlar geliyorlar derler iş almıyorlar bizi sakalsız yahu. Zaten moda sakal. He? Hüccetiniz de kalmadı. Evet. Dördüncü kadına benzemekten haram olmuştur. Allah dedik erçeği yaratmış. Fizik olarak değişik bir fizik yaratmış. Kadını da değişik bir fizik yaratmış. Kadın ne yapar? Çocuk doğurur. Rahmı var. Bedeni süt verebilir. Ama erçek ne yapar? Erçeğin bedeni serttir iş yapar. 13 Allah kadını demiş, sen evde çocuk yetiştir. Aileden mesulsün. Erkek de gidip dışarıda güclü iş, para kazanır, taş kırar, odun toplar değil mi? İşler fizik olarak kavga olur, evi savunur. Güç adamdadır. Kadın nedir? El bebek, gül bebek evde oturur, hatun gibi. Ona yemek, içme gelir. Sadece senin işin insan, çocuğu yetiştirirsin. Allah'ın istediği bir toplum yetiştirirsin. Fiziğin de ona göre yazmış. Bir de kadını ne yazmış Allah Teala? La, zayef, güzel, narin, nazik, ha? süslü. Hazret Adem üzülürdü cennette. Gözünü açtı vakti Hazret Havva yanında oturmuş. Öyle öyle neredeyse uçacaktır kefen. Sen kimsin dedi? Dedi ben Allah yarattı senden. Ben senin ünsün Yani birbirimizi tamamlayacağız. Hazret Adem o kadar sevindi. Hazret Havva yiyordu. E bugüne kadar bu sevinç devam eder. Anlatabildim mi? Bu sevinç devam ediyor. İşte ondan dolayı kadını Allah ayrı şükür etmişsen erçeğe ayrı şikil, Fizik her şeyde ayrı şükür. Sakalı da erçeğe vermiş. Kadını sakalsız yaratmış. Gözünün önüne koy kadın sakallı, Ne olur? Hiçbir şeye yaramaz. İnsan nefret eder kadın sakallı. Onun için kadının yüzünde tüy çıksa, büyükleri çıksa caizdir. Fıkıhta o tüyleri alsın. Fıtrata olur. Evet, fıtrata terstir. İşte burada en büyük alamet erkekten kadının arasında dışarıdan bakarça nedir? Sakaldir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem korkunç bir hadis buyuruyor. Ne diyor? Luenel muteşebbihin min rijal bin nisa ve muteşebihat min en bir <gülüyor> Buhari. Yanlış anlamayın. Diyor ki lanetlenmiş kim ya Resulullah hangi erkek kadına benzese, kadın gibi hareket yapsa, kadın gibi şekil yapsa Nedir? Lanet var üzerine. Hangi kadın da erkek gibi hareket yapsa lanet var üzerine. Bunu açıklasam dersimiz yetmiyor. Arkadaşlar diyorlar zaman daraldı. Yani şimdi burada ne demektir? Lanet var üzerine. Yani Allah'ın laneti var üzerine. Allah'ın laneti yani meleklerin laneti, müminlerin laneti. He? Yani şeytanla barabarsın. En büyük erkeğin kadına benzemekte neyi var? Allah'ın en güzel şekilde yarattığı sakala sen kesiyorsun, ihanet ediyorsun. Üzün kadına benziyor. Evet. Ayrıca alimlerimiz icmaen demişler, erçekte sakal nedir? Zinettir. Süstür. Vakardır. Bak bir sakalsiz erkeğe, bak bir sakallar erkeğe bak. Vakardır. Heybettir. Ha? Kadınla erçeğin neydi? Farkıdır. Evet. Beşinci, fıtrata muhalefet babından haramdır. Fıtrata muhalefet babinden haramdır. Ne dedi? On şey fıtrattandır. Resulullah. Biri, büyüğü kesmek, ihanet etmek, büyüğe sakali ikram etmek. Fıtrattandır. Allah Subhanahu ve Teala Rum suresinde 109. ayette diyor: "Fe akim vechheke lid-dini hanife. Fitratullah. Fitratullahil lati fatara'n-nas 'aleyha la tebdila Bu fıtrattır değişilmez. Allah'ın halkı değişilmez. Hılgatı yarattığı. Sen fıtrata neyle geliyorsun? Karşı geliyorsun. En büyük karşı gelmekte fıtrata nedir? Sakânını kesiyorsun. Çünkü sakal Müslümanın e, e, Pardon, sakal erkek adamın sembolüdür. Nasıl Müslümanın sembolü namazdır? Nereden bilirsen musulmansın? Azan okundu camiye gidersin. 5 vakit azan okur. Kaçama yoktur. Bir, bir gün kaytırdın, bir vakit kaytırdın, bir vakit kaytırdın. He? Ortaya çıkarsın. E, Erçağ'in de nasıl bilecektir çakalıyla alimler diyorlar. Onun için çakal Fıtratın Hazret Adem'den bugüne kadar sakal fıtratı bütün peygamberlerde nedir devam ediyor. Hiçbir sahaba gördün mü sakalsız? Hiçbir alim gördün mü sakalsız? Yoktur. Bugün de sakalsız alimlere bile hor gözle bakılır. Hani bir hocanın sakalı var ise millet saygıyla görüyor. Evet. Altıncı mesele Belki imanı olmayana şey gelir. Ya neden bahsediyorsun hoca diye. Onları anladık bu altıncı nereden çıktı. Ama imanı güçlü olanlar öyle demezler. Ne diyor alimlerimiz? Sakali tıraş etmekte üç tane he? Üç tane mesele var. Birincisi israftır. Çincisi vakt kaybetmektir üçüncüsü maaşıyatını ilan etmektir. E sen tabi israf ediyorsun. Gidip berbere beş lira veriyorsun sakalını traş etsin. Yem yani sabun alıyorsun, cilet alıyorsun, her gün jak jak aynanın önünde sakallı traş ediyorsun. İsraftır. Ya mübarec olur mu ya israf? Ya beş lira nedir ya? Ha? Yem yani bir lira nedir ya? Ama bunu sen böyle diyorsun. Mümin, biz inşallah bu konuda müminiz. Her konuda iddia etmiyoruz. Ama bu konuda yaşadığımız için, mümin adam evet der, israftır. Allah Subhanahu ve teala zülzület surasında ne diyor? فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةِ خَيْرًا يَرَهْ بِمِسْقَالَ ذَرَّ ettin اَتْتِنْ خَيْرًا görersin. Şar şar görersin. Demek ki bir lirayden beş lira beş bin lira 5 trilyon aynıdır Allah indirdi. Senin madem israfa niyetlendin israftır. Allah Teala senden sorar bu parayı ben sana verdim. Ne yaptın o parada? Sakalı tıraşta yaptın. Sakalı kim emretti sana tıraş etmeye? Şeytan. Resulün ne emretmiştir? Kesmeyin. E niye muhalefet ettin? Çek cezanı biçim. Evet. Sonra Vakit ziyan ediyorsun. Ya mübarek, şimdi onu anladın miskali zerre, hadis getirdim bize. Vaktin nereden getirdin? Ya hepsi sakal, beş dakika almıyor. Zaten biz otururuz televizyon önünde, dizilerin önünde saatlerce. He? Beş dakika vay halına, kıyamet gününde bu beş dakika var ya, bir dakikan boşuna gitmesin dersin. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? La tazul kadem ibn Adem yevmel kıyame min indi Rabbi <gülüyor> hatta yüs'al an 5 Allahu Teala karşısına çıktın o kurtuluş yoktur ile 5 şeyde soruya çekilirsin. Birincisi ömrünü nerede geçirdin? Zamanını nasıl harcadın? Zamanını ne yaptın? 5 dakika durdum aynı önünde, 5 dakikada krem sürdüm, ha? 5 dakikada hanım arkadaşlar nasıl oldun parladın mı diyorsun? Gitti 15 dakika. He? Sonra en şebabehi fima ebleh cenzliğini nerede geçirdin? Allah yolunda mı yoksa geçirdin keyfu safa'da 60'a vardın eyvallah ben tövbe ettim, geldin, sakalını serbest bıraktın namaza başladın. Sorguya çekilirsin. Tamam tövbe affedilir ama biz elimizdeki hadislere göre konuşuyoruz. Sonra malın nereden kazandın ve nereye serf ettin? Vallahi faizden kazandım, aynı önünde cülete verdim. Ko şeye de e, sorulacaksın. Öğrendiğin ilimde amel ettin mi? Bundan da sorulursun. Bu da İmam Tirmizi rivayet ediyor. Sonra ne dedik? Maasiyetini masiye. eşkere vurandır. Maasiyeti nedir? Yani bir tane bir günah işliyor, cizli işliyor. Ya millet görmesin beni. Allah'tan korkuyor, insanlardan utanıyor. Ne yapıyor? Cizli yapıyor. Adam var, içki içer. Bak kimse bilmez içki içer. Neden? İnsanlardan utanıyor. Ya ben musulmanım ne derler bana? Allah gafurur rahimdir gelip oturuyor, geceler içiyor. Kimsenin haberi olmadı. Bunu Allah affeder. Neden affeder? Bu niyetinden dolayı hidayet verir ona. Ama bir de ne diyor? Ya ben içiyorum içiyorum. Ya, ne olursa olsun ya. Gidip insanların önünde içiyor. Dur dükkanın önünde biri içiyor. Yani gidiyor pavyonda oturuyor. İnsanlar yan gazinoda oturuyor. insanlar görüyor. Masiyetini eşkere vuruyor. Bu nedir? Affedilmez bu mücehere, masiyetini eşkere vuran. E sakalin edip aynı önünde hem israf, hem zaman, hem para, ondan sonra çıkıyorsun insanların içinde yürüyorsun. Hem de hava tarak yürüyorsun. Sakal tıraş etmişim, yakışıklık çıkmışım diyorsun. Tam şeytanın bir numara adamı olmuşum diyorsun. Ha? Ne diyor Resulullah Bukhari'de? Kulli ümmeti mu'afe. Bütün ümmetim kurtarır afiyete kavuşur diyelim. Kıyamet gününde. İllel mücahirun ilan edenler günahlarını müstesna diyor. Madem ilan ettin sen meydan okudun yani. İlan ettin meydan okudun. Vay haline seni. Evet. Şimdi bu altı meseleden sonra arkadaşlar ne diyeceğiz biz? Sakal alimler ne demişler sekal hakkında? Şimdi dersiniz, valla siz vahhabi misiniz? Siz kitap şünnet misiniz? Siz hadisten amel ediyorsunuz, dört imama itibar etmiyorsunuz. Şimdi bunu bizi duyan her şey böyle diyebilir. Bu kadar güzel, Eyvallah deriz ona. Doğru diyorsun. Şimdi geldik alimlerin sözüne. Biz dedik ki cebimizden bir şey getirmiyoruz. Biz alimlere mutamat uyuyoruz mutamut uyuyoruz. Hiçbir kılına bile karışmarız. Büyük alim İbni Hazm rahimahullah zahiri mezhebin imamıdır. Ehli i sünnetinin kitab mar maratibul icma' kitabında dür kalin kesmesi haramdır, musledir, icma'en. İcma'en Sakallin kesmesi haramdır ve mutludur. Maratbül İcmaç kitabında İcmaçları Ahl-i Sünnet neyi icma etmiş? onu sayıyor. Bir saydığından da diyor ve tafakü'ü ala an ala ala ala ala ala ala Kali teraş etmek müthledir, caiz değil. Mütle nedir arkadaşlar, bilir misiniz? Alay etmektir. Eskiden bizim Osmanlılar'da var, kadı bir deneye ceza verir, başını tıraş ederler, eşeğe ters mindirirler, sokaklarda dolaştırırlar, değil mi? Buna işte mütle diyenler. Alay etmek. Yani bir deneyi alay etmek istiyorsan, şimdi var Kaba dayılar var. Çetirler bir tane alay ederler. Büyükların büyükünü keserler. He? Salalar sokak onun. Yani bunu ihanet ettiler. İhanettir diyor. Yani İslam dininde kimin sakalını tıraş etmişsen ona ihanet etmektir yani. Anladınız mı? Ne kadar önemlidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Yezid el diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anin nuhbet, anin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem talanla nühüp talan talan etmek. Yani epeş kere gelip saldırıyorsun bir denenin malını talan ediyorsun. Oydan müsleyi alay etmeyi şey yaptı. Yani, Nehy etti. Yani nasıl e, bir ee, düşmanını öldürdün kulağını çestin alay ediyorsun ona ha? yani bir kuştu oynadın oynadın sonra ayağını kestin gagasını kestin haramdır ha? bir insanın da sekelli kesmek nedir mutledir layecuz icma yı. evet şimdi gelelim bizim dört mezhebimize baş tacımıza Allah Teala dört mezhebimizi bizim için hamdolsun bugüne kadar sakselim getirmiş Ümmet dört mezhebe teslim olmuştur. Bir de üzerine basa basa diyeceğiz levh-i mahfuzda yazılmıştır. Levh-i mahfuzda yazılmıştır. allah Teala dinini sağlam adamlar eline teslim etmiştir. Peygamberlerin varisine teslim etmiştir. Var mı iddianız tersine? Yoktur. Peygamberlerin varisi. Evet. Hanefi mezhebi Mezheplerin mezhebi en büyüğü, en başlangıcı, ha? İmam Abu Hanife rahimeullahın mezhebi. Burada Hanefi mezhebinde de nedir? Sakal kesmek haramdır. Caiz değil. Kesin haramdır. İmam İmam Hanefi mezhebinin son müctehidi Son müctehidi kimdir? istisnasız İbni Abidin. Durrül Muhtar Şerhü Tenvirül Apsar kitabında Kitabül Hadri Vel İbah de orada ne diyor? Ve yuhram aler racülü kat'u lahyetihi diyor haramdır bir adam sakalını çezsin. Sonra Kitabü Sonda diyor ve sarh fi nihayeti bi wujub qat' ma zada an al nihayet kitabında diyor ki çesebilir ama bir yumruktan sonra bir tutamdan sonra heh, bir tutamdan sonra çesebilir işte sonra devam ediyor diyor ki sakali de kesmek bu batırlardan gelmiş bize Muhannehi ricali Muhannes rical nedir? Yani erkekler kadınlaşan var. E, e, e, e, erkekler var kadına benziyorlar. Yani üç, üçüncü şey. Cins. cins. Ha. Yani böyle kadın gibi hareket ediyorlar. E, takı takıyorlar. Sırga takıyorlar. Çüpe takıyorlar. Ellerine yüzük, e, Eş, cins. Eş, Eş cinsel gibi. Bunlar yapar. İbni Abdün diyor. Ha ben demiyorum. İbn-i Abdin diyor. Diyor, oların işidir. Yahudi ve mecusilerin fiilindendir. Evet. Sonra Vesiletul Ahmediye kitabında diyor, bir mesele diyor, "Hel يَجُوزُ حَلْقُ اللِحْيَةِ كَمَا يَفْعَلُهُ Olar, o kısımlar. Diyor ki, اَجْجَوَابْ la يَجُوزُ İbn Abdüldür caiz değil. Çünkü Resulullah demiş: "Öhfur şaribe ve uhful Hadisi getirmiş. Ve hâkeza fethül Kadir'de ve bütün Hanefi kitaplarında bu var. Ve Şerhü'z Zeyle'i alel Kenz bu fıkıh kitaplarında hepsinde yazıyor. İmam Malik'in mezhebi, Abu Hanife'den sonra gelen mezhepte İbn Abdülber temhitte diyor ki وَيُحْرَمُوا حَلْقِ اللِحْيَةِ وَلَا يَفْعَلُهَا إِلَّا الْمُخَنَّتُونَ مِنَ الرِّجَالِ Sakali kesmek haramdır. Bunu kesenler de ki eşcinsel diler. Yani hulepistir biz de diyorlar. Evet. <gülüyor> Sonra İmam e, Allameyde Suki Haşiyesinde, e, Khedilin şerhinde diyor ki aynen şekilde diyor haramdır, caiz değil. İmam Kurtubi tefsirinde de diyor ki halkı lahiye haramdır diyor. Khattab da şerh muhtasarda malikilerden haram diyor. Ve hakeza yani adavi e, bütünü bu konuda hepsi ittifak etmişler haramdır. İmam Şafii mezhebinde Abbas Ahmed Kasım Kasim'il Abbad şey faslında hakika faslında tuhfetul muhtaz bişerh el diyor ki, orada diyor ki İmam Şafii kadıssa ala tahrimi halq el İmam Şafii um kitabında demiş lehyeyi çesmıh sakal çesmıh haramdır Zerkashi Hulaymi kaf e, el şashi mahasin hepsi ne demişler sakal çesmıh haramdır Hatta İmam Gazali'den, İmam Nevevi'den bu konuda da nakiller var. Abu Şame de Şafii mezheblerinden Belçemi'ydir. Orada da İbni Hacer Eskalani Fethülbari'de naklediyor. Diyor ki sakali çesmek mecuslara benzemektir. Yani Müslümanlıktan çıkıyorsun Allah kılsın. İmam Nevevi dedik ne diyor? Sakali kesmek haramdır vel imamna ve vücür bir tel alma bile. Olduğu gibi bırak. Hembeli mezhebine gelirim arkadaşlar. Hembeli mezhebinde de aynen mezhep icma etmiş sakkalin harap kesmeğine. Olarda da muhtemed alimleri i̇bn Kudama, Kudame sahib-i insaf hepsi bu konuda e, şey yapmıştır. Şeyhül İslam İbn-i Teymiye el diyor yuhrah halq lihiyeti sakali cismak haramdır diyor ki sakali cismak haramdır sahih hadislerden dolayı hiç kimse de bunu caiz görmemiştir evet İbnü'l-Kayyim Rahimahullah. o da Hanbeli olduğu için Hanbelilerden zikr olunuyor elhamdülillah hepsi mezheplidir mezhepsiz iman bulamazsınız arkadaşlar evet o da o da naklediyor e, şeyi, Tehribü sunen Ebi Davud'un kitabını şerh ederken o da e, on şey fıtrattandır. Sakkal'ın şeyi e, ne? E, aynen e, şey veriyor. Haram diyor. Arkadaşlar sakkal halaldır, kesilir. Hiçbir alim yoktur icma'ın. Kim dese sana sakkal kesilir, bil o yalancıdır. Bir yerden uydurmuş yalan diyor. Yen bilerek yalan diyor. ha? Yen cahilce aldatmışlar onu, yalanı uydurmuşlar ona. Başkalarının yalancısı oluyor. Sonunda yalandır. Hiçbir alim sakkal çesilir dememişler. İhtilaf nerede olmuş arkadaşlar? Sakkaldan alınır mı? Alınmaz. İhtilaf buradadır. Ama sakkal çesilir hiçbir alim sakkal çesilir dememiştir. Bunun üzerine icma var. İyidir ihtilaf nerede olmuş? Sekkal'in fazlasını alır mıyız, almaz mıyız? Burada alimler çok ihtilaf etmişler. Birkaç kavule dönmüşler. Ama biz ilmi ders olmadığı için bize lazım değil fazla da tayine girmek. Sadece bunu deriz cumhur-i ulema, cumhuri ulema" ki dört mezhep baş tacımız içinde olarak ne demişler? Bir, yumruk, bir tutamdan fazla ne olur? Alınabilir. Yani sakalini böyle tuttun bir tutamdan ne arttı? Onu çesebilirsin. Bir tutamdan az hiç kimse caiz görmemiş. Ha malikilerde bazı alimler demiş ki bir tutamdan da azalabilirsin. Ha? Ama bir de sakalın toplansın. Yok böyle artış sakalın. Bizim Abdülkadir gibi değil. Anlatabildim mi? Yani bele şey toplasın bele sakalın var. O da şaz görüştür tabi. E tabi ruhsatı arayan şaz görüşlerini göz bebeği yapan. Ha? Cübre verir ona, süsler, haşiye yazar ona. He? Dağ gibi delilleri bırakır, gider cımbızla şaz görüşleri cübreler getirir, önüne söz koyar, buralar Senet ekler, bura bilmem ne ekler, sanki kallaviyi göstermeye çalış Ama sen çimiyle alışveriş yapıyorsun. Evet, beni kandırabilirsin, Ahmet'i kandırabilirsin, Mahmud'u kandırsın. E Rabbi aleminin Aleminim. Miskali zerre, bak terezi miskali zerre tartıyor. Onun için arkadaşlar, sekkelden, bir tutamdan sonra alınılır. Ha bazı alimlerin görüşü, ki o da bizim gör, bizim hocalarımızın görüşüdür. Biz de onlara uyuyoruz. Sakali hiç elleme. Serbest bırak. Çünkü hadislerde zahiren öyledir. Anlatabildim mi? Bunu diyen de serbest bırak Dememiş ki hiç bir tane kılına dokunma. Böyle bir cahillik de yoktur. Ha fahiş bir tane uzandı onu kesebilirsin. Çatal oldu onu biraz tutup bele kesersin. Ama senin niyetin değil törpüleyeceksin bunu. Anlatabildim mi? Bunun bir mahsuru yoktu. Şimdi bırak serbest bırakmayı. Biz ümmette istiyoruz. Bire sakal koyulsun. Ondan dolayı bir tutam bizim için nimettir arkadaşlar. Bir tutam tutan, tutan sak sakalını bırakan başımızın üzerinde yeri var. Başımızın üzerinde yeri var onu. Yeter ki sakalını bıraksın. Ama bir tutamdan az diyen o da delilden, imam kavlünden mahrumdur. Çin derse bir tutamdan azdır sakal, olur derse mahrumdur, zavallıdır. Kıyamet gününde bize değil kıyamet gününde kendisine cevap hazırlasın. Biz bu dünyada elhamdülillah alimlerimizin cevapları var, delilleri var bu bize yetiyor. Onlar için kıyamet gününde, onlar için kendileri için cevap hazırlasınlar. Bir tutamdan az diyen hiçbir alim yoktur. Var ise de dedik şazdır. Anlatabildim mi? Bir tutam, serbest bırakabilirsin. Ama burada benim görüşüm serbest ise, senin görüşün bir tutam ise, burada ihtilafı biz, bara, dost ve düşmanlığa çıkartmamamız lazım. Çünkü bu ihtilaf rahmettir. Bu ihtilaf nikmet değil. Neden nikmet değil? Çünkü nuktası koyulmayan meselelerdendir bu. Sahabeler bile almışlar. İbni Umar, Abu Hurayra, Hac Umra'da bir tutam yapmışlar. Bu tutamı da alimler diyorlar nereden çıkartıyorlar? Bu tutam da nedir? İçtihadidir. Fahim. dedikçi ki selef. Selefin fehmi. Abu Hurayra'nın İbni Umar'ın fehmi, anlışı, tutarı nereden çıkartmış bu tutamı? Nereden çıkartmış? Tutamı Vafra'dan çıkartmış. Hadiste diyor ufru. Yani topla diyor. Çokalt diyor. E çoğaltmanın alimler İbni Umar, Abu Hurayra diyorlar Abu Derda, çokaltmanın sınırı yoktur. Çokalta da bilirsin. Yeter ki çok, çokalt dedin ben topladım 100 lira. Sen topladın bin lira. E ben toplamışım yüz lira diyorsun. E bu kadar ed edebilir Bunu anladım ben. E o da ne anlıyor toplamaktan? Vafra yani böyle yüzüne baktın. Evet bu sakkalın serbest bırakmış dersin. Anlatabildim mi? Bir de anlamış. Hiç ellemeyeceksin. E bu Resulullah zamanında bu ihtilaf oldu. Ne de oldu? Namaz meselesinde. Resulullah şeyden, Hendek'ten döndü. Dedi... Çinli namazını kılmarık illa nerede? Beni Kureyze'de. Bir kısmı dediler evet kılmarık illa Beni Kureyze'nin hüsnünün önüne yetiştik orada kılacağız. Bir kısmı dedi hayır Resulullah bunu demedi. Resulullah kinayet etti biz yolda kılarız. Bu ihtilaf oldu arasında, Tartıştılar da ama Resulullah tabulara noktayı koymadı. Bıraktı böyle. Anlatabildim mi? Her şey tarafıya da inkar etmedi hilaf olmuştur. Onun için sakal meselesi hilaftır. Ama bugün de benim kimi Allah'tan korkmaya davet ediyorum. Çünkü onun hakikaten sonucu ve sorumu büyüktür Allah indinde. İlmi var, ilmi var. Kendi nefsine uymuş, kendi nefsine uymanın da neyini yapıyor? savunmasını yapıyor, uydurmasyon bir şey istiyor, kendini oradan kurtarsın. Evet, insanlar için yaşıyorsan senin peşinden avam koşar. Cahil Cuhale koşar. Alimler tabi senin cahil olduğunu bilir. İkincisi Rabbil Alemin yeterli değil. O halk senin, bütün halk sana uysa 75 milyon de, 1 milyon Müslüman dünyada senin sözüne uysa Allah razı değilse seninle ne cevap verirsin? Onun için onları ben Allah Allah'tan korkmaya davet ediyorum. Ha yapamıyorsan ben bir amel yapamıyorum. Evet en azından derim bu İslam'da hakikati budur. Biz bu kadar yapabildik. Biz yapamıyoruz. Keşşallah bize nasip etsin yaparım. İşte Allah Teala diyor o dürüstlüğünden dolayı imanından dolayı Allah seni o seviyeye getirir yapma seviyesine. Hidayetini verir sana. Çünkü dürüstsün burada. Ama bunlar şeytana uymuşlar. Her şeyin kılıfını uyduyorlar. Eskiler ne demişler? Hırsız ister her şey, dünya hırsız olsun. Dansos ister, dünya dansos olsun. Kötü ister dünya kötü olsun. Hı, yalancı ister dünya yalancı olsun. Neden? Kendisi ortada kaybolsun. E bunlar da sakallarını kesiyorlar. Her şey işte hatta ben ortada kaybolum. Bunu ne yapıyorlar? Kalkıyorlar işte alimlerin sözlerini çarpıtıyorlar. Şimdi bir kısmı Cahil ise bir kısmı da ilim talebesi diye soyunuyor, hem de kitap bo sünnet iddia ediyor. Allah onları ıslah etsin. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in alimler diyorlar ki kavli fiili he? Amelinde ne gelmiş? Bak kavli anlattık, fiili Resulullah sakalı nasıl idi mübarek sakalı? Almış mıydı sakalını? Resulullah bir kavli dedi, onu ilk önceden kendisi yapmak zorundadır. Ve yapmıştır en güzel şekilde. وَلَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا Resulullah'ta size en güzel örnek var. İyidir. Ne dedi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahaba şamailinde, şamail kitaplarında Enes hadisinden vesaire hadisten كَانَ كَثِيرُ شَعْرِ اللَّهْيَةِ Resulullah'ın sakali cüridir. Bir rivayette عَظِيمُ اللَّهْيَةِ Çok azamatlidir, heybetlidir. Enes vasfederken soruyorlar ona, ya, ya Enes sen Resulullah'ın sakalini bize vasfet. Enesten sonra gelen tabiiler Resulullah'ı görmemişler. Eliyle bele yapıyorum. elin işaret ediyorum. Sağ omuzundan solumuzdan. Buradan bura idir diyor sakali. Sahabeler diyorlar, Resulullah'ın ensesice namaz kılarken ön saftakçılar bilirdik Resulullah okuyor bir şey. Sakali enseden görünürdür. Gürdür böyle kulakları Dedik ya Enes'in vasfı cibi, sakalleri oynardır. Anlardık çenesi yani çabalıyor, bir şey okuyor yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bunlar hepsineye delalettir? Resulullah'a. Eydir istemez misin sen bu mübarek resul uymaya? Niye artış sakalı koyuyorsun? Niye sakalın teraş ediyorsun? Resulullah kıyamet gününde nasıl karşısına çıkacaksın? E Allah subhanehu ve teala Ali İmran surasında 31 ayette ne diyor? Kul in Allah Allah. Siz Allah sevgisini iddia ediyorsanız bana uyun. O zaman doğrudur. Doğru da olduktan sonra Allah da sizi sever. Allah sevdi kurtarırsın işte. Evet ondan dolayı Resulullah bir hadis de var. Resulullah sakalını sağından solundan uzundan alırdı bu hadis. Çok zayıftır, şiddetce zayıftır. Âlimler diyorlar, bu konuda amel olmaz. Hem zayıftır, hem de sahih e, kavullere nedir? Terstir, muhalefettir. Evet, işte bundan dolayı, sekkal meselesi nedir? Önemli meselelerdendir, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetindendir. Evet, dersi bitirmeden önce sadece Allah Subhanahu ve teala ne diyor? Ya kavmena Acibu da'i Allah. Ey kavim. Ey Müslümanlar, Allah'ın davetçisine icabet edin. Biz burada bir davet yapıyoruz. Benim metoduma, cemaatime uymayın, uyun demiyorum. Ben Allah ve Resulünün sözünü aktarıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Men ragaba an sünneti feles minni mutfakun aleyh kim benim sünnetimden üst çevirse ben ona o benden değil yani ne demektir kıyamet gününde iki imam var biri enbiya Resulullah ve enbiya her nebi he biri de şeytan o etrafındaki hangi tarafı seçersin? Resulullahı Resulullahı seçersen sakallı seçmen lazım onun için havzunun başına Müslümanlar geliyorlar. Resulullah oları tanıyor, Resulullah oları. Yeni de oları ebdes yerlerinden tanıyor, bambayaz olur buralar. Celin celin havuzun başına melekler hemen engel oluyorlar. Niye? Diyorsan bilmiyorsun. Ey Muhammed senden sonra çok şey değiştirdiler. Resulullah ne diyor orada? Demiyor ya bırakın olsun bile. Yok. Rasullah sallallahu aleyhi ve sellem haddini bilir. Allah Teala karşısında nasıl devrenir? Rıza yok ise şefaat de yoktur. Ne der? Fesuhkan suhka. Ne demek? Benden uzak, uzak olun. Benden uzak olun. Gidin suhkan aşağıdığıcı bir kelimedir. Defolun gibi. Evet. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki men teşebbaha bi kavmin fe minhu. Bir kavma benzerdin onlardansın. Johnny tarafında haş olursun sakalsız gitsen. Sakallı gelsen Abu Bakır Osman ashab-ı kiram, ulema-i ısman olur. Sakal önemli meseledir arkadaşlar. Bir hadis sadece önümüzdeki derste de inşallah bunu zikredeceğiz. Bir gün şura hadisinden eş'a ibn Süleym diyor ki ben duydum amcemden şöyle dedi. Diyor ki ben yolda yürüyordum Medine'de, Medine'de Pazarda Sokakta yürüyordum Baktım bir tane Bir insan arkamda durdu Elini umuzuma koydu Bana dedi Irfa izarak Fe innehu enkâ Etkâ Dedi Beni tuttu umuzumdan Dedi Eteğini yükselt bu daha tekvaya yakındır. Demek ki onun eteği yere sürüyordu. Diyor ki, böyle döndüm. Kimdir bu adam mene böyle? Diyor, baktım Resulullah. Diyor, hemen döndüm. Ya Resulullah dedim. Bunu kibirçin yapmıyorum ben. Bu nedir? İş elbisesi. yırtık yamalı bir şey. Çok melha yani böyle yırtık, yamalık, şey düşük bir, kalitesiz bir kalitesiz. elbisedir. Dedi, mene ne dedi diyor. Emâ leke fiyye üsvah. Ben senin için örnek değil miyim? Ben senin için örnek değil miyim? Benim de elbisem bak, kalitesizdir. Ama bir diyor, baktım Resulullah'ın eteğine, baktım ayağının, ne diyorlar orada? Baldır. Ayağınız? yo yo yo yarısına kadardır. Tapukla tapukla şeyin ayağının arası ne Dizden şeyin arası ne diyorlar? Yahu bu bacak bacakın yarısına kaderdir. orada nedir? Bacak, bacak. Baktım bacağının yarısına kaderdir. Yani bu tapukla bu ayak burasına aya elbisesi bırak kaderdir. Nusfussak diyor dedim buna. Eydir ey sekalini tıraş edin geldin kıyamet gününde ya Resulallah bana şefaat demez sen hangi millettensin sakalsız gelmişsin benim milletimde sakalsız olmaması lazım e bilmedik bizi Ahmet Mahmud aldattı olur dedi ne dese sen orada ben senin için örnek değil miydim işte onun için alimler bu şakkal meselesini arkadaşlar ne demişler çok önemli meselelerden küçük bakmayalım bu bir ibadettir. Biz buna inanıyoruz. Evet. Ama dersi bitirmeden önce bir şey diyelim. Şimdi evet dedik kal bir tutam olacaktır. Ama biz Abdülkadir kardeşe ve başka kardeşlere sakalleri kısadır. Bu değil ki biz bunlardan alay ediyoruz. Haşa. Biz bunlara yol gösteriyoruz. Doğru budur. Başka şeyle bizim eksikümüz var. Onlar tamamdır. Onlar bize yol gösterirler. Doğrusu biz burada müzakere yapıyoruz. Doğrusu budur. Ama Kadir kardeşimiz Mahmut kardeşimizden daha iyidir. Cület atmış o. Bir tane mekne vuruyor, Bir şey bir şeyden daha iyidir. Ha günah işliyorsun. hem de var. Adamlar hem günah işliyor, hem zihni ediyor, hem kadını öldürüyor. Adamlar hem içki çığır, hem zihni ediyor, hem kumar oynuyor. Adamlar bez kumar oynuyor. Bunlar derece derecedir. Farkı var. Adam var Cület'ten traş ediyor, adam var Mekney'den alıyor. O ne iyidir. Yani nisbi biraz gene iyidir. Ama sonuçta nedir? Vabal altındadır. Ama yine demek ki onda bir tık iman var, onu ne yapmış? Ha? O iman bırakmıyor. Onun için biz o imanın dozunu artırmak istiyoruz, bir tutama yetiş. Bir tutama yetişti, senin işin kolaydı. Ha ondan sonra ne gelir? Ya hocam bir tutam poysak kimse bizi işe almaz filan. Şimdi bu arkadaşlar doğrudur. Türkiye'de yaşıyoruz doğrudur. Ama iman imana göre imtihan bu dünya imtihan tarlasıdır. İmanın güçlü oldu evet biraz çekeceğim Allah yolunda. Allah sağlayan seni dener. Baksın iddia mı doğru iman mı? Evet baktı sen bin lira alıyorsun maaş Sakal bıraktın gittin çöpçü çalıştın 300 liraya. Ama sen sabrettin Allah yolunda Allah senin yoluna açar. Merak etme. Adam var bir iki sene üç sene ondan sonra açılmış olur. E bu dünya intihandır arkadaşlar. Cennet böyle bedava değil. Cennetin karşılığı para da de değil. Sağlam, salih ameldir karşısı. Çünkü bir terazinin karşısına çıkacağız sadece salih amel tartar. Başka bir amel, kavl Lafzat. Onun için Allah Subhanahu ve teala bizi Resulullah'a uyanlardan eylesin. Onun yoluna gidenlerden eylesin. Salih emel işleyenlerden eylesin. Onunla bizi cennete ve onun yanında onun suhbetinde eylesin. Bizi ve bütün Müslümanları. Biz isteriz bütün Müslümanlar bizimle cennete girsin. Çünkü bir Müslüman dışarıda kalsa Bizim bir çarımız olmaz. Tam tersine üzülürüz. Onun için bize muhalefet edenler de Allah hidayet versin. Bizim gibi olsular hepimiz Allah Resulü'nün hem de cennetin en yükseğinde fırdousunda olan Velhamdülillahi rabbil alemin ve salat ve selamu ala seyyidil mürselin nebina Muhammedin ve ala alihi